Bismillahirrahmanirrahim. Üstün cemaatimiz elhamdülillah bir kanda erişti elhamdülillah. Ve miraç Kandili peygamberimizin en büyük mucizesi. Evrensel mucize Miraç. Diğer mucizeler yerinde kalıyor. Belli bir yerde oluyor. Mirac ise dünyadan başlayıp artık sunu bilmeyen yerde noktalarındı. Miracın iki bölümü var. Biri Mekke'de Meşharam'dan başlayıp Kudüs'e Aksa'da biten. Buna İsa diyor buna, İsra. İsra masradır, ifade bağımından yürütme adamla geliyor. Bu konu ı Kerem'in İsra'nın başında, bu konu geçiyor orada. Geçen elhamdülillah salgını akşamı bu konuda orada işledik. Şimdi inşallah bugün, bu akşam İngilizce bölüm inşallah, miracın inşallah. eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Mekke'den kurusdaki meştasaya götürülmeseydi, o zaman biraz bunu insanlara bunu anlatmak o dönün insanlarına tabii güçtü, kanıtlanması. Bundan sonra artık göklere tırmanı başladı göktere muhtemelen. Peki ya ağır bir cisim göklere çıkar mı? Ağır cisim göklere çıkmaz tabii. çekim var mı Yalnız şöyle buyuruyor tefsiri kebirde. Bir ağır cismin yukarı çıkmak zorsa diyor, hafif cisim. inmesi onda zor diyor böyle. Aşağı inmesi de böyle. Mesela büyük bir balon. İşi dolu mu başka bir dolgun içerisinde böyle havada duruyor, inmiyor yahşağı böyle. Bidon mesela bir varil boş varil ağzı kapalı ne olacak konsun batıramıyor. batılamıyor mesela. Kişi mesela oturur yine batmıyor. mesela. Demek ki havanın suyu kaldırma gücü var. Ağır cisim çıkması zor olduğu gibi havınmesi de zordur bu şekilde. Peygamberimizin çıkması göklere nasıl olur bu tabi? Işık kızı değil mademler. Işık hızı olsa buna kaç milyar yüzü lazım. Milyarlar mı böyle? Milyarlar mı böyle? Melek kızı bile. Işık kızı madde aleminde en hızlı sürattir. Madde aleminde. Fakat Melek kızı ise o tabi ruhsal bir haldir. Bu dünya ölçüsüne girmiyor bu. Peygamberimizin miraç konusu Bahri'de, Müslüm'de, Tirmizid'in ne sayede İlvac'da da var, Badişlerim var böyle. Badişerim uzundur. Biri biri Biri biri okuyayım inşallah. Hümme e-haz-i-bi-yedi. Buyur Aleyhisselam adetleri hadis-i şerifinde. Tabii baştan başlamadım hadis-i şerife. Yani başı şu idi: ı Aleyhisselam'ın Mekke'ye gelmesi, Peygamber'i harame götürmesi, göğsün yer alması, kurse gitmesi konuları vardı orada. O savunar şey, işlendiği için inşallah geçiyoruz. Hümme bundan sonra yani Mekke'ye mükeremeden Kulis'e gelindi. Beşik'te Asa'da bütün toplam peygamberler beraber iki yat namaz kılındı. Bundan sonra ehheve biyedi bir peygamberimiz. Cevbi aleyhisselam elim tuttu Şu Fü bir ile samayı tuttu elimden beni gökte çıkardı. Kısa bir zamanda muhtememler. Çok kısa bir anda mesela işte böyle. Melek kızı bu bile. Femacina es dünya. Dünya semasına geldiğimiz zaman, dünya seması. Dünya ne anlama geliyor muhtememler? Edna'nın müendisi. Edna Arapça en yakın anlamına geliyor. Yani... Dünyanın en yakın semaya gökyüzüne geldiğimiz zaman Kale Cibril aleyhisselam. İlk Cibril aleyhisselam lihaz sema dünya, dünya semasının kapısını bekleyen muhabbet edildi böyle. Göktürler hemen kola çıkılmıyor muhteremler böyle. Melekler bile hemen çıkarmıyorlar böyle, böyle. Her gün bir manevi kapısı var. da büyük bir melek... Oranın bekçisi, muhafızı. O izin vermeden kapı açılmıyor, çıkamıyorlar. Hatta yaptığımız amellerde insan namaz kıldığı, oruç bir Allah şimdi bir şey yaptıysa bile bu görümeyi alıyor melek bunları birinci samaya geliyor. Oradaki melek işte Bevvab kapıcı. Adı İsma'il aleyhisselam adı. Ona götürüyor. Mubakir'i kontrol ediyor böyle. Eğer bu amelde rüya, müya, şunda bunları bir şey varsa bunu gelip götür diyor. Ceban ar diyor ki o mele melekeye kapıcıya iftah kapıyı açar mısın? kale o melek soruyor. Ben hâza, kim dur o diyor bana aç diyen kapıyı. Kim dur o? Kale Cibri cibriyülü. Cevran cevap veriyor. Ben cevbalim diyor. Ben geldim, açalım senin kapıyı. Kale helme erke ehadun. Yanıl mısın? Yana başka birisi şey var mı daha? Kale ne ham, meyye, muhammedin aleyhisselatü vesselam. Yanında diyor, muhammedin aleyhisselatü da var diyor. Beraberiz diyor. Kale, fâz nasıl sorun sen Evet geçmiyor böyle. Ona gel diye dair olundu mu o da bu göklere? Kale ne am? Evet oldu böyle. Pepe Fe daha onu kapı açıyor. Hem aleminle esma dünya kudretiyle ilahur. Şimdi bu hadis-i özetleyeceğim çünkü hadis okursam devamını bu gece istemazdım ben. Birinci şamaya. Gökyüzüne. Bir dikkat gökyüzü var. Bir samaya gelince, oraya gelince, Bahtın Kudüyü Aleyhisselamadır Peygamberimiz, geri oturuyor, yerde. Sağında bir parıltı var. Oturan kişi sağına bakıyor. Böyle bakıyor, bakıyor, hayran kalıyor, tebessüm ödüyor, seviniyor. Bir zaman sonra sonuna bakıyor, Aynı orada pırıltı var, bir şey, nokta, noktaları var orada da. Yani ruhlar orada var, öyle şey görünüyor. O zaman da üzülüyor, üzülüyor böyle. Peygamber soruyor Cebrail aleyhisselama. Cebrail aleyhisselam Cebrail Sıram, tabi her zaman onlara gelip geçtiği için onları biliyor. Peygamber de rehberi o yolda Aleyhisselam Hazretleri'nin. Cebrail, kim bu oturan burada? O senin baban, deden Adem dedi, aleyhisselam. Peki ya Cebrail, sana bakıyor, seviniyor, tebessüm ediyor. Nedir bu? Onun neslinden gelecek olan ruhlar, gelmiş geçmiş gelecek olan ruhlar böyle. Onu ehli cennet, sadakiler. Onlara bakıyor, ona seviniyor. Sondakileri hissediyor, onun nefsli, torunları ama onu ehli cehennem Allah korusun. Kimi diye geçmiş, kimi yaşıyor, kim daha gelecek ondan sonra. Gelecek böyle. Ona diyor, selamlar diyor, var selam. Peygamber gitti, selamlar Adem aleyhisselama, aldı selamını. Ey salih nebi peygamber, ey salih evlat diyor muhtemelen böyle. Ona veren. On tabi konuşulur. Bütün melekler bir karşılar orada, Alese Madde terini. Oradaki meleklerin görevi hep kıyam, Hayatta ibadetleri, binisemadde terini. Onu ibadetleri böyle. Hep ayakta. Artık kaç milyar yıl önce başlamış yapsa, devam ediyor. Peki yorulmuyor mu acaba onlar? Onlar bıkını gelmiyor mu acaba? Gelmiyor. Neden? Nur melekler. Nur derler. Gerçekim yok. Nefis var yok. Acıkmak yok. Teremek yok. Yeme içme yok. Bir şey yok Hafif bir nur böyle. Onlar kıyamda Allah'ı zikir ediyorlar. Teşbih alıyor Allah'a. Allah'ın zikir alıpkıları gıda... Onlara maliye gıda oluyor. Su aleyhissamada peygamberimiz ile beraber ikinci göğe çıktılar. İkinci göğe. Aradan kim bilir kaç milyar ışık kilo almaktır. Fakat melek hızlı olunca çıktılar. Bir rivayette bu zaten miraj deniyor. Miraj ayın var burada. Miraç uruç dökenden geliyor. Aracı çift anlamına geliyor. Miraç da ismi alet, minsanın bezinde, büfta anahtar bezinde, miraç ana ismi alet. Yani yukarı çıkma bir alet anlamına geliyor. Bir de vatele peygamberim Ali adetleri tiri miraçebini miraç. Yani yukarı çıkma aleti. Türkçe buna ne deriz? Merdiven demler mağale merdiven, aynı bas sağında yakıt oldu ikinizde böyle. Bir vadette Cevbi'e onu çıkardı. Kendim İkinci samaya gelindi. yine aynı şekilde Hazreti Cevbi aleyhisselam izin istedi. Yine yani aynı sorular, aynı cevaplar. Açıldı kapı. içeri girdiler. Orada iki kişi gördü peygamberi. Hatta İsa Aleyhisselam da Yahya Aleyhisselam. Daha başta peygamberler var. var. Bunlar başta bunda görünüyordu böyle. İsa Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam. Bunlar ikisi teyze çocuklar hemen aynı zamanda. Akraba adamı tabiri. İkisinin makamı, ikinci semad-ı gökyüzünden makamlar yani. Oradalar. Ile, şey ile, işaret işaretiyle Aleyhisselamı adetleri onlara sevamlaştı. Buna da Ey Salih Kardeş diye bunu sem aldılar. Tabi görüştüler. İkinci semameten ibadeti de hep rükü halinde. Hep rükü halinde. Ki doğrulmak yok böyle. Ama Hazreti dediğim gibi nur numut eder. olmadığı için öyle içinde kan dolaşımı şu olmadığı için sinir sebe olmadığı için yani Bıkkınlık olmuyor. Dur, devamlı feyiz, ruhsal cenk. Bu halde ibadetleri halde bunların da. Oradan, tabii yukarı çıkılıyor şimdi yine böyle. Üçüncü gökyüzüne girindi. Aynı bir ibadet devam etti burada. Sorular, kapı açılması. Yine her tabi gökyüzünün kapısı var. Burada girilmiyor başka türlü, kapıdan önce giriliyor. Yine soru cevaptan sonra üçüncü semaya girildi. Orada da Peygamber olarak Yusuf Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam tek oda böyle bir peygamberle var. Bu başına bugünler böyle. Meleklerin de görevi orada hep secde bunlar, Hep yalnız secde bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Yusuf Aleyhisselam'da selamlaştı. Görüştü onunla beraber. tabi konuştular. Ama orada zaman dilim yok orada böyle. Hatta bu evliyada öyle bir vardır. tay zaman, tay-i mekan denir böyle. Evliyada bile böyle. Tay-i mekan, tay zaman denir böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu üçün semâdaki meleklerine selam verince onların seyreden başına kaldırıp selam aldılar. Tekrar secdeye gittiler. Bu üçüncü namazda iki seyrede yapılıyor. Diğerleri ayakta aldılar. Rükü de aldılar böyle. Tek kıyan, tek rükü bir rekatta böyle. Bunlar seyreden başına kaldırıldılar, Resulullah'ın selam aldılar ve secdeye gittiler. Bu için namazda İki sesi yapmış oluyoruz. Tabi orada Peygamber'in merkezleriyle görüştü muhtemelenler. Orada halleri olduğu böyle. Biraz daha birinci şama gökte. Daha fazla kalındı oradan. Şimdi her şeyin bir idare merkezi oldu, Her şey. idare merkezi. Devletlerin, insanların, mesela bizim de idare merkezimiz beyin, beyinde idan hücrenin bir çekiden ne idare, hücren idare merkezi, hücrenin bile. Dünya'nın idare merkezi birini semada mutludur öyle, orada öyle. Ne olursa dünyada meteorun görevi o, onları ayırdımlar öyle. Fiil an yere deprem olacak. Şu kadar insan ölecek, yaralanacak, evler yıkılacak, ne olacaksa, kıtlık, darlık, bolluk, rızık ne olacaksa, kim ne zaman nasıl ölecekse, hep sonra da ayrılanıyor. Neyvim var, alınıyor. Onlar böyle melekten kurtarlar bu şekilde. Oradan beşinci semaya gelindi. Beşinci semah. Yani az önce dediğim gibi muhteremler 3. yılına vurulsun milyarlara çarptır böyle kadar sığma dünyaya böyle dolar rahımlar böyle. 5. semaya gelindi. Aynı şekilde yine kimsin, yanında kim var böyle sorudan sonra oraya girildi. Orada Harun Aleyhisselam Harun Aleyhisselam Yunus Aleyhisselam'ın kardeşleri bunlar. Ondan bir yaş büyük ama, Musa'da şehrinden böyle. O da orada. Ona tabi şey anlaştılar. Melekterimdeki görevleri de hep oturmada. Yani tehiyyat okuyoruz, okuyoruz namaza o şey böyle, melekterim böyle. Saf saf böyle melekterim böyle. Ama sayısını bir Allah bilir melekterimde. Yani. O kadar büyük, muazzam böyle göküzü. Düşünüyor ki Musa'da Birin samanyolu galaksinin çapı 100 bin ışık yılı, 100 bin ışık yılı. Yani bir insan ışık yılıyla yürüse, girse, bir araçla gitsen, bakın 100 bin yılda en küçük samanyolu galaksie, bitire İdrisatiller. Önü daha büyük bir şeyle Yani hiç gökte boş yer yok. Boş yer yok. Melek e orada da oturmuşlar. Onu ibadetti, oturuyor zikrullah Mevla'mızı. Oradan tabi devam ediyor, şerislülük. Altıncı şamaya gelindi, yökyüzüne. Aile minval yine izin de kalp açtı. Yani kimsin derken cevap verildi. İçeri girildi. Orada da Hz. Musa Aleyhisselam makamı daha yüksek olan demek ki böyle. Daha yukarıda. Altın iç semanı. Halim Musa aleyhisselam. Altın iç şey, Peygamber onunla biraz çok konuştu. Peygamberimize bir kendi deneyiminden Ya Muhammed kardeşim dedi. Ben Oğraşım İsa yolları ile ondan bahsetti. Bir peygamberimiz de ondan bahsetti kendisi. Oradan tabi yukarı çıkıldı, son gökyüzü, yalnız son gökyüzü, madde alemi, sonu, yedinci kalktı, oraya gelindi. Yalnız her göğün büyüklüğü muhteremler, bir önce göre, göre o kadar büyük ki, insan aklı mantığını tabi kavrayamaz muhteremler. Nasıl gözünüze şeyi kavrayamıyor, her şeyi duyamıyorsa muhteremler, aklını kavrayamıyor muhteremler. Bir gün Hazreti Ebu Zer sordu Resul Aleyhisselam'ın terine. Ya Resulallah ne kadar aralara bunlar büyük dedi sordu da şöyle buyurdu. Birinci seman göküzü, dünyadaki çölde bir yüzü düşse halka, yüzük düşse çöle düşse o çölün büyüktüğü oranla Neyse üzük, o kadar büyük bir sema böyle. Sonra, dünya ve sema da, iki sema o aynı şekilde büyüğü böyle, böyle Yani o kadar büyük, o kadar büyük muhteremler, muazzam büyütü bu şey böyle. Bunlar madde alemi böylece. Tabii galaksiler var böyle. Her galaksilerin o yıldızları var. Ama duruyor, durmuyor bunlar böyle. Her biri hareket alemi muhtemelen. Sürü arttı gidiyorlar böyle. Bir merkezleri var. orada arada bir önceki nokta, tur yapacaklar böylece. Allah'a emanetler de bilemiyoruz tabi. Neyse onların merkezleri bu tür tamamlanınca belki kalbini kapacak mı seferinde. Allah'a emanetler Bunu bir biliyor hülyama. Yedinci katta da had İbrahim aleyhisselam. Yine Cevbale'nin işaretiyle Peygamber'in ona selam verdi. O da Peygamber'in selamını aldı. Ey Salih Nebi Peygamber Ey Salih evlat dedi. Peygamber'in dedesi oldu. Böyle böyle. Oluyor. İbemahşim Hazretleri oturmuş. Giri katta beyt Mamur var. beyt Mamur diyen bir Bina, orada var. İki kapısı var. Her gün melekli tabiri melekler buna. Fakat melekler bir defa hasraya geliyor ömürlerinde. <gülüyor> geliyor. Sıdan dayamış, oturuyor. Tam onda kuruştu aleyhisselam adetleri. Cevbal yanında. Bu şekilde ilika gökler, yani madde alemi bitti artık. Artık zaman yok, zemin yok, mekan yok bir şey yaptı Tabi ses de yok. Ses de yok. ruhsa bir hal oldu. Buradan gelinir şimdi Sidre-i Münteha deniyor. Sidre-i Münteha. Münteha en nihayet son anlamına geliyor. Sidre de sidri bir ağaç ismi Arabistan'a olur bu ağaç. Buna bu isim verilmiş. Sizi mütehade eten Burası had-i makamı burası muhtemelen. Onun makamı. Şimdi de bu sizi müteha. Had-i şere bakalım tabi. Had-i şere müştünde, Tirmisi'de. Ül-i şere üç diye bir resulüyle intihabıyla ile müteha. Ege-i şere madretleri Gökyüzüne çıkan zamanlar size müttaha geldi. İle ya gün daha ma yulfu minel erdi. Yerden aşağıdan ne var çıkan orada son buluyor. İleha yenteği ma yubetu bi min fevku Üstten üstü nedir alim kayıp artık. Alim kayıp bile. Göz göremez bunları. Alim kayıp bir gizlilik âlemi, gayet âleminden gelen ne varsa, melekte varsa bunların sikilini geliyorlar, aşağı inemiyorlar. Aşkından giden de onu geçemiyor. Onu geçemiyor. Dünyada bunun bir örneği var mı acaba? Rabbim her Bir örneği koymuş dünyada muhtemelenler. Cebel-i Tarık Boğaz'ı var. Atıl okyanusuyla Akdeniz suyun birleştiği yer. Cebra-Tarık boğazı. Boğazdan Akdeniz'in suyu devamı akar okunusuna. Akın tutun böyle. Gözle göründürüyor böyle. Ama karışma bu kadar. Karışma bakıyor böyle. Fransız deniz araştırması. Kapton Pus deneyen kişi. Fransız. Bu bakıyor, akıntı oluyor. denizaltı araştırma yapıyor kendisi. Okunusun suyuna bakıyor. Hemen birleştiği yerde, Cebrahtabı Boğazı'nda. Ama Güneş'in suyuna geçmiyor. Yani okyanus tabii, suyunun tutu oranları, başka maddeleri, kimyasal maddeleri, oradaki küçük varlıklar. Bütün bunu inceliyor. Güneş'in inceliyor, birbirine karışmıyor muhtemelen böyle. Birbirine Mendeboğazı var, Kıza'nın intokasyon arasında. O da karışmıyor muhtemelen böyle bak. Yani su, ada bir benzehumun layık gelmeden büyüyor. Bir berzah var. Engel var. Ama bir madde değil. Perde değil böyle. İstil var bu şey. Böylece. Yani Rabbim ki adama sahibi Mevlamız muhtemelen der. Rabbul alemin. halak olarak alem. Mevlam her varlığı Mevlam bir yere yöngölemiş her varlığı böyle. Mesela serçe kuşu Ormanda yaşayamaz bir ormanlarda. Kasabada yaşarlar böyle. Yüreğin yaşarlar böyle. Karın yeralta yaşar. Hatta balıklar bile tatlı su balığı deniz yaşayamazdı. Onun için seçilen balıkların bile hepsinin bir yörüngesi vardır. Bazısı kıyıda yaşar. İze gidemez. Ben geri gelebilirim. Dengesi bozulur. Kimi daha derin, daha derin en son yaşar bu şekilde bence. Demek ki de bu sidriye müntihada madde alemiyle ile alemin kayıp. X bir alem var. Ne kadar büyük? göklerin daha büyük oldu. Cevbu Aleyhisselam makamına gelince kendi azsız suyleten dönüştü. Peygamber'e geldiği zamanlar insan şekline gelirdi genelde. Çoğu da Hazreti Diye vardır. Yeter Kelbi diye, sahabe-i kiramdan. Onun şeklinde giride böylece. Oraya gelen Cevab-ı kendi melek dönüştü. Çok azameti melekmiş. <gülüyor> Ve ondan sonra cennet alem başlıyor. Ondan sonra Yalnız on iş karış işindiye dener. Oraya kadar Peygamber rahattı. Ya da Mihrmendarı Rehberi Cevahir Selen. Onlar arasında üç kiti vardı. Her zaman görüşüyor, Ülfetleri vardı. Onlar iyi anlaşıyordu tabi. Ne ki Cevahir kardeşi Muhammed dedi Ben burada nerede? Bir karış. Ya da bir adım yük atarsan yanarım dedi böyle. Gidelim. Yanarım dedi böyle. Nasıl yanıyor? Ruh sa kaldıramıyor böyle. Kaldıramıyor böyle. Bunun için ülmalar ne buyuruyorlar? Ekmem onları eftal yola böyle. Onu çıkamadığı yere çıkıyor da oraya böyle. Hem elinde makam malumu var. Belli bir makam var, çıkamıyorum diyor. Hatta bir rivayette Pegahli semadetleri, tüccar aleyne eline habib bir çekiyemedi böyle, ceb titen başladı bu tanrı böyle. O ruhsal yukarı cebine kaldıramadı böyle. Evliyalar da bu arada evliyalar da biri evliya da, evliya da bulunduğu makamdan üst makama geçerken çok çok zaman çeker böyle. Böyle cezbeye girer ki artık aklı karışır böyle. Hatta. Onu gören mevcut diğer zanekinisi işte böyle. Ya Allah yanar böyle. Çıldırır böyle böyle. böyle, böyle. Uykusu kaşar, işte ya kaşar, yeme işmesi kaşar. Kimseye gözü görünmez. Bir makam geçmek çok zor bu şekilde beraber. E yani ne farkı var? İnsanların makamı belirli, insanın makamı. Var. İnsan yükselebiliyor. Melekler yükselmiyor meleklere. Heygamşı orada garip oldu o tenevver. Ya ben buradan gire geçemem. Yalan anlatacağım. O anda abi Rabbim onu davetmiş o tenevver. Abi davet etmiş. Cennetten bir yatak geldi. Hadi ref ref deniyor. Ref ref. Cennet yatağı. Ama akıllı bir şey konuşuyor ama. Konuşuyor. E konuşur mu yatak? Tabii cennet yatağı. Aklımda süngörü yataya gelmesin muhtemelen. Nasıl mı? Hadi bilmiyoruz tabi. Konuşur mu? E bundan yüz sene önce olsaydı bu konu Biraz insan bunu zor anlarda bu meseleyi böyle. Ya yani nasıl olur bir şey konuşsun canlı bir şey? E günümüzde, günümüzde veriyorum bak. Bak dijital telefonu konuşuyor tabii böyle. İnternette, kasette şunlar bunlar, bir de görüntü de var böyle, konuşuyor onlar böyle. Demek ki insan oldu. Yani Allah'ın yarattığı insanın kafası beyni. Bir yapabiliyor böyle. Bir maddeyi konuşulabiliyor böyle. Buna görüntü var bunlar böyle şey. Hatta küçük bir şeye kitap sarımcam böyle. On kitap sarıver, cide sarıver, tüm şey böyle böyle. Hemsem görüntü olabiliyor böyle. Şefek geldi, selamünaleyküm sünnete. Ya rüşdi Allah, ben sana hayranım ya rüşdi, laaşikim ben sana. Bin üzerime, ben seni gezdireyim dedi böyle Aklımıza gelebilir muhteremler? Acaba Peygamber Aleyhisselam Hazretleri neden oralara gidiyor? Haşa Allah'ım arıyor haşa. günümüzü insanı muhteremler her şeyi alamak şeyi, şey aklı böyle. İnanması için böyle. Şimdi dünyada ne yapılıyor? Erkekten namazda cami gidiyorlar. Nedir cami? Evden daha kutsal cami. Yani her mahalle, köyün, şemtin bir camisi vardır. Bu evden daha kutsal. O da kılınıyor. Sıra dünyada kutsal mekanlar var. Medine-i Münevvere, Ravza-i i Kuba, U Şehidi gibi kutsal makamlar Zekiye Mükerrebe'de Harimşeri Behtullah, Kâvin Mu'azaba, Safa Merve arası, Arafat Mesela Haçlı Arafat'ta dua ediliyor, vakfı yapılıyor. böyle. Evinde yapıdır olmaz mı? Olmaz mı? Bak olmuyor değil mi? Kişi afiyet buradan Kişi buradan işini bırakıyor, gücünü bırakıyor Tabi eski zamanlarda Develi gidiliyor Kızgın çöllerde Açsız kalabiliyor. Tehlikeler var. Her şey var. Üçe yol gidiyor kişi. Haca gidiyor isten böyle. Evinde yapsa olmaz duasını. Yani. Ancak haç mesela. İhran, tavuk, Kâbe doğrultu oluyor böyle. Başta olmuyor böyle. Vakf-ı Arafat'ta. Müzir-i e yine vakfı var. Mine'de şeytan taşlama aldı böyle. Bilim bakanlığı var böyle. Orada oluyor bu şekilde. İşte Peygamber gitmesine de göklerle bunun için muhteremdir. Yani dünyada böyle kutsal makamlar, mekanlar olduğu gibi orada böyle mekan vardı var. Ancak orada o makama erişebiliyor Peygamber muhterem. Bir de bir insan ne kadar peygamber de olsa, hatim en büyük makamı ki en büyük peygamber makamıdır, o makamda bile olsa, ama manevi makamlar soru yok ama Allah yolunda, o Allah'a aşkın cezbesinde, yüsta dine münakaşalar. Bunu soru yok bu şekilde böyle. Bu, bu peygamber gitmesi bu muhtemel böyle. Yani manevi seyir dünler, manevi sürük böyle, Ruhsal yolculuk böyle. Sürekli her an her an. ...daha bir başka makama geçti böyle, manevi makamları ama böyle böyle. Farklaşma bu şekilde. Zaten madde alemi bitince... ...Pegamber'in de bittiği beşeriyeti, bittiği beşeriyeti peşeriyeti peşeriyeti. Artık sanki bedeninden sanki sığınmış gibi oldu. Bedeni var ama... ...artık bedeninde zaten durdur muhtemeler. Ruhslu hale geldi Peygamber'in de böyle. O hale geldi. O alemin kaybı geçti bu şekilde. Cennetleri tabii geçti. Cennetleri gördü, gezdi muhteremler, Hatta bir cennete girdi Aleyhisselam adetleri. Sekiz cennet var muhtemelenler. Birine girdi, baktı, bir köşk, saray. Ama ucu ucu görünmüyor. O kadar muazzam bir köşk, saray böyle. Gözleri kamaştıran bir şey yapıda. Böyle betonelme falan şu bu değil be. Doğal yani. Allah razı olsun. Benim. Göz Yakut zümrütten Peygamber soruyor meleklere bu kış kimin acaba be? Bu kadar muazzam kış. Dediler ki Ya Resulallah bu Ebu Böklü'nün köşkü bu. Adı, Ebu Böklü'nün köşkü böyle. Ebu Böklü'nün köşkü böyle. Yine gezdi. Ona yakın. Aile değil ona yakın ama. İlk köşküne gördü böyle. Çok köşkü var da o göze ilişti. Onu Semerkant'ta bu kimin? Bu Ömer'in. Yani hesabının çoğunu köşeyi gördün oturan Esabı Hesabı dünyada çok çirkten müşteri, çile amele. İşcince başka zulüm böyle. Her zaman kelle koltukta açlık, durmadan cihat çöllerde. İslam'ı tebliğ durmak için eğer onlara uysal aldı, çok masallardı. İslam'da kalıp medine'yi kazmıştı her böyle. Digeri biten oldu medine, şener oldu medine böyle. böyle. Peygamberimiz Madethiri cehennem içine girdi ve gezdi bu terimler, gezdi böyle. Cennet uzahtan gördü, uzahtan gösterici cennet mesela. böyle. Allah korusun, korktu Peygamberimiz, korktu Peygamberimiz böyle, cennet görünce böyle. Allah korusun, adı bile Korkunç. Adı Korkunç yerim adına koydum. O kaynayan kayya deryası. Yani kaç katı büyüklüğünde böyle nasıl öyle kaynıyormuş gibi simsiyah buhar çıkıyor. Biliyorsunuz su kaynarken ses çıkarıyor. Bağırır yani su böyle kaynarken tencerede bir. Öyle ses çıkarıyor. Onun buharı ateşten daha sıcak böyle. Mevlamize buyuruyor, Nesim suresinde, Peygamberimizin bu seri sürükünü, maza gal basaru ve ma tevgah. maza basaru. hiç gözü kaymadı bir yere. Mesela biz, şöyle bir, örnek İslam hakkında şu anda, onların camiline gezmeye gidecek. Çıkalım tabii çeker, Merak ederiz, bakara şöyle yapısına, çinisine, boyasına, kubbesine bir bakılırışlığa bakı muhteremler. Peygamber Ali Sema'de bakılır mıhteremler, o kadar alemleri gezdi, ma basar hiç gözü bir yere kayıp bakmadı böyle. Ve mataba hiç gönül bir yere ağzını yapmadı böyle. Hep gönül Allah'a şey muhterem Hep gönül Allah'ta, hiçbir şey Olur mu bu şekilde böyle bir şey? Olur muhteremler. Şimdi Allah korusun Celle-i Cale-i hepimiz muhteremler. Bir insanın canı, ciğer evladı. Askerden mesela, gurbet diyen dışarıda haberi geldik işte, kaza geçirmiş, araba devrilmiş, neyse böyle, bir çatışma olmuş. Hastane kaldırılmış, ağır yaralı. Anne baba tabi, hemen çıkardar yola. Nasıl giderler? Muhtemelen giderken, ana baba bakma da sağ ol, sağ, ol, sağ ol. Hatta belki ilk defa o şehre gidiyor hiç ama hiç şehre bakma sebeple böyle. Nerede yavrum? Nerede yavrum? Nerede yavrum muhtemelen Nerede yavrum? Hemen her hastaneye geçecek de onu görecek muhtemelen böyle. Demek ki, gönülde... Hangi bir sevgi, muhabbet, hüzün neyse garip ediyorsun üstüne geliyorsa bir ona tabi olur tamam, böyle. Olur tamam, Allah'ın hat enbiyası Rüşû Aleykonsa teri de hiç böyle gökler, melekler, şunlar, bunların sinirlemin cennetler böyle. Yani yalnız sordu onlara böyle. Kimin bunlara derdi? Ümmet-i şunları onlara. Ama hiç böyle kalbine başka şey gelmiyor. Gönle bir Allah var böyle. Allah diye yanıyor ben. Gönül ben Döyemeyemeyelim aşkına böyle. Dönülü böyle. Öyle onun seri sürüklü oluyor böyle. O günü Allah diyeniyor böyle böyle. Bütün etayifleri böyle. Bütün hücreleri peygamber böyle. Ruhu böyle. Artık sınırmayan kalabına böyle. Allah Allah diyeniyor bu şekilde böyle Öyle olmazsa o makama her şey mi muhtemelen böyle. Şimdi insan çoğu zikreder de çoğu. Zikrederler böyle. Ee, hele bazı hanımların belli kendi kendine kendi zikirleri vardır böyle. Yüz defa şunu yapıyorum, işte beş defa bunu çekiyorum böyle der, şunu şunu çekiyorum der. 40 sınav onu çeker, o zikir yapar. Ama yerde soyar o yerde sayar mı Öyle. Şey. Eller tesbihi. La ilahe illallah. Derken ne yapıyor? Gözü orada, gözü burada, kalbi orada, gönlü burada. E, Namaz ile kuyuz, derler. Namaz edip kılıyız. Namaza geliyor değil mi? Namaza geliyor böylece. Allah'a -ba el bağlıyoruz ama hocam okudu? mu? muhtemelen. Biz de okuduk? Bu Her şey çizdi bu şey böyle. Bunun için bizler mağrubi yolculuktan mahrum kalıyoruz muhtemelen hakkım böyle. Herhalde böyle buyuruyor. Ma zâ gal basur <gülüyor> ve matagâh. İşte bunun Sırı burada böyle, sırı burada böyle. Gözüne, bishine bakma, takımadı de bir şey, gönlüne bir şey gelmedi de böyle. Yalnız Allah diye, Allah diye, gönül ve kalbe böyle. ses yok o anda. Yandı böylece. Fakirane hani kavkas evet ne? Kabe kavuşayın makamına gelene de mutlaka. Kabe kavuşayın edna da var bende. Kabe kavuşayın. Kabe bize miktarı ölçüsü. Kavuşayın kavuş yedi demektir. yedi kavuş tek yedi. Kavuşayın teslimi ise iki yedi ana gele böyle. Çünkü akım az gelir. İki yedi. Nedir ya muhtemelinde? Hilal şeklinde böyle. Yarım daire şeklinde. Bize bir kirişi vardı, o katma yeri bir şey böyle böyle. İki yarım daire böylece. O kadar böyle bir makama geldi ya. Tabi Rabbimin bahtan ettiği birli mülkiyetin, mülkiyetin, onları mevlamın Allah ve kerimine ziyaretli böyle. Fakat bu manevi yaklaşma diyor böyle. Kurbiyet böyle yaklaşma diyor. İnsan dünyada bunu fark edebilir, bunu fark edebilir böyle. Yani az bir zamanda olsa şöyle biraz nefisten sıvulsak, diuunsak da pamşen mevla görebilecek muhteremler. Öyle konuksak, bir amaç kılabilirsek, Allah diye biraz yanabilirsek ki şu anda kendi fark ederek ya Allah yaklaşını fark eder böyle. Allah'a daha yaklaşıran ferdeki kişi oldu. İşte Aleyhisselam üzerine o makama geldi. Kabe kaviseyin, ev edna, hatta daha yakın, iki aydan daha yakın. İki ayın neden böyle geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah bilir ciceğe tabi. Kim bilir kaç bir ikmildi var tabi belki. Şey. Tabi araşıyorlar ulamalar, zahir batın dünyası. Bir zahir vardı böyle, maddi olarak bakarlar. Bir de maneviyatçı olanlara böyle, evliullah yani böyle. Ondan bakışları. Evliyalardan büyük derece şöyle buyuruyor muhteremler. İki tane yay, iki tane yarım daire. Yani konu olur, bütün daire olur. Vardır. Yani, Peygamber Hazreti'nin altı böyle, artık daire tamamlandı böyle, serişçilik muhteremler. oraya gelince tabi Rabbimize selam verecek. Böyle selam edip ne olsun? Ama Allah'a es-selamu ki. Allah selam verilmez. Dedir selam dua. Yani Allah sana selamet versin, sağlık versin. Yani bir dua, selam. Allah dua edilemez ki. Ede günah girer. Kimi dua ediyorsun? Kim Allah'ı kuracak? Kardeşler böyle. Bir gün, Hatice Validemiz, peygamberimizin en sevdiği hanı-muhtarimler, annemiz. İlk Müslüman, bir numara, bir numara Müslüman, İslam ohtarabildi. Bütün bağlılarını peygamberimizle vakfetti, de böyle. Peygamberimizle o kadar bağlı ki peygamberimize, bir an peygamberin kırmadım kırmadı muhtarabildi. Bir Cebrah-i geldi, Mekke mükerim, Cebrah-i Salaam geldi. Hatice Vademiz Cevbeli'yi göremiyor tabii, Göremezdi. Ama geldiğini seciyordu bu teyemler. Yani bir manevi atmosfer oluşuyor böyle. İçeride böyle. Hemen fark edildi böyle şey. Bu diyor ki Peygamberimiz Hatice Vademiz Ya Hadice Bak burada Cevbeli buradaydı. Peygamber görüyor tabii? Konuşuyor. Ama sesi konuşma. Gönül duyuyor onu böyle. Ya Hadice'ye Bak cebay burada, Allah'tan sana selam getirmiş. Bak muhtereler, Allah cileci alıyor, Rabbu alemin hassas selam gönderiyor bak mu, bak sen de var ya. Ya diyeceğim cebay burada sana Allah'tan sana selam getirdi. Ya açın maledimiz, Allah österdim, Emir österdim, ne alaciple selam buyurdu. Allahü selam, eminü selam ve rejibre selam. Allah Selam alda kendisi de böyle. Ondan selam meydana gelir, ceru ile selam olsun. Yani Allah da selam söyle demeden muhterem böyle. Şimdi peygamberimizin mevlamızı selamlamıştır muhteremler orada böyle. Yalnız bu şeyleri yine. Yani akıl, hayal ile çözmeye çalışmıyor muhtemeler. Yani şunu bilelim ki, peygamberler bile bu makama çıkamadılar muhtemeler. En büyük evliyalar bile bunu anlayamazlar. Bu öyle bir mali makam ki, ancak hat-ı makamı derler buna. Onun makamıdır. Yani bunu akılla, hayal bunu çözemeyip derler. Yani bilelim ki, Hayal ateşinde bir hal bu beraberce. Bu. Bunu Allah öğretiyor bir bunlar. Peygamberimiz Maddehir Tabi en iyi Allah bildiği için şu selam verdi. Ettahiyatı, dillahi ve salavatı ve tayyiba dedi bu tevhidler. Bu selamı mevlamıza verdi. Yani buradaki selam bir teviye dönüyor buna ki bir mevlamıza bir senada bulunma, hamşerinde bulunma. Anlamı ne bunu muhtemelen der? Her gün okuyuz bu namazda bunu muhtemelen der. Ne anlamı? Eğer bundan daha anlamı kapsamlı birkaç başa olsun bir kelime, onu söyledim o bana. O Müneş makamında, o bu bu Kabe'ye kavuşan makamında Ruslu Aleyhisselam da dedi ki, alem i̇şte adına gitti oraya böyle. Bundan daha üstün bir kelime olsaydı onu korkunç söylerdi oraya böyle. Ettehiyyatı Tehiyyenin çoğulu. Tehiyye nedir? Anlamı çok kafa anlamı var. Bir mülk. Lillahi, mülk Allah'ındır. Mülk Allah'a mühede. Mülkiyet, egemenlik, Hakimiyet tek otorite evlan varacak. bütün alemi gezdi, alemi gaybı herini gezdi, cennet hepsini gezdi gördü ki batikten bütün varlıklar Allah'ın tasarrufunda böyle, büyük Allah'ın büyük böyle, niye göze görürsünüz böyle? Bunun daha hanefi mamazam veya daha bir farklı anlamda şu olmuş oluyor. Ettehiyatı Kavli ibadet diyor böyle Sözlü ibadetler Sözlü ibadetler Ne gibi? Kuran okuma Allah zikretme tebrik getirme Yani dinle yapılan ne varsa ibadet Bunlara giriyor böyle İmam Ozan bu anlamı tercih ediyor Daha yaygın anlamı bu kabul edilmiş olduğu şekilde bütün sözlü ibadetler kimin? Bütün varlıkları muhteremler. bir izleri yok ki Allah etmesin İlla isi bihamdi. Bak, illa isi bihamdi. Yani dağ, taş, esen, yer, akar, böyle, havada, gazlar, bütün denici atomlar, muhteremler, felekler, felekler, ne varsa canı cansız, her varlık Allah zikrine teşvik ederler her varlık. ederler. Değanı semada gezer çıkarken göklere bunu gördüler derler. Dünyaya dönerken, güneş dönerken, yola dönerken Allah zikri yaparlar. O nazik teşbih eder ama. Subhanallah, subhanallah derler. Ve kendi böyle ki alem Çınlıyor ben o da ben, şunu haberce. Etti bütün varlıkların zikirleri, sözü ibadetleri, konuk olması, Allah yolunda mesela bir selam vermesi bile, ne görüyorum ben? Dillahi, burada lam var. Aslında illi Allah aslında. Hamdi böyle hesap ediliyor. Lam lam tahsis ediliyor buna. Dillahi Allah mahsudur, onun hakkıdır. Bütün bu varlıklar muhteşemlerdir. O karıncalar muhteşemlerdir. O karıncalar bir gün Hassul Şemar Zetiri, Sultan Süleyman, Peygamber şey Zetiri muhteşemlerdir. Almış ümmetini yağmur duası çıkıyor olacak olmuştur. Yağmur duasına. Yağmur yağmur hep bir zaman kurak olmuş, kıtlık olmuş. Geliyorlar insanlar ne olur ya Nebi ya Allah ya Allah'ın peygamberi Çıkalım da, sen dua et de, biz amin diyelim de... bize de belki yağmur verir, sen dua ver, amin vermekteni. Peki, çıkarlar iken... ...giderler ...Hasya Marşı'nın bir duruyor evvelada. Bir yere bakıyor, duruyor, duruyor yere bakıyor, bakıyor... ...bir şey görmüyor böyle. Dönülür diyor, dönülür Tamam, dua kabul oldu. E bir şey yapmadık. Bakmıyor, bir karınca var mı? Bir karınca o zaman görüyor. Bak, çıkan var mı? Karınca böyle diye... Karıncıya baktım diyor. Başını göğe kaldırmış diyor. Öyle Allah yalvardı ki diyor. Yağmur arasın diye diyor. diyor. O susu kalmış karıncı muhtemelenler. Allah bundan sonra kabul etti. Tam da artık muhtemelen. Bir de rızık hürmetine rızıkası muhtemelen ya. Bir de muhtemelen. Hele günümüzde muhtemelen. Günümüzde böyle böyle. İcyan muhtemelen böyle. Yollara taşmış böyle. Açıkça böyle. Taşmıştan böyle. İlahi bana ısındım artık böyle. insan çırışıp böyle muhtemelen de. Yatak kıyafet ediyor. Elkide de böyle muhtemelen şimdi böyle. Şoklar, mutta, şunlar, bunlar böyle. Abdüz yok, namaz yok, niyaz yok. Alın şey diye varmaz. Bu da isyan. Ama yine bak yağmur yağdı muhtemelen de böyle. Yeni barajlar mıhtemelen dolu barajlar mıhtemelen ama Ama hep hürmetler mihtemelen böyle Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunları tabii gördü. Bütün varlıkları Allah'a zikrediyorlar böyle. Ette hiyyatü lillah. Dedi. Bütün bunların zikredileri Allah'a un mahsustur. Ve salavatü. Salavat. Bedensel ibadette bedensel. Namazı, cihadı, alayolda yürümektir. Mesela bir camiye gelme, gitme, suhabete gelme, gitme. Hep bunlar bedensel ibadetler bunlar böyle. Hasta ziyareti, Cenazeye gitme. Eğer aldığı şey olursa bunu yapabilir. Ve sarabatı. Bütün bedensiz ibadetler Allah için dil. ve tayyibat. Tayyibat. iki anlama geliyor bu da. Biri güzel sözler. Güzel sözler böyle. Hoş sözler böyle. günü alıcı sözler. Yapıcı sözler. İslam'ı tebliğ eden sözler böyle. Kim Allah için konuşuyorsa, Allah için konuşuyorsa bunlar. Bir de mal dolu ibadetler, mal dolu ibadetler, parası ibadetler. Hepsi Allah için bunlar böyle şey. Burada teygamımız üç çeşit şey yapmıyor böyle. Ettehiyat, ve salavat, ve tayibat. üçlü böyle. İllahi Allah için bunlar böyle. Tabii Rabbim şuan cevap verecek vardı muhtemel. Rabbim diyorum. Mecbu değil ama alıyor onları böyle. Hani mişliyle bakalım onlarda. ne buydu Mevlam? Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü. Esselamu. Etdiyaten mukabil esselamu. Aleyke sana olsun ey nebi peygamber. Lillahi mukabil eyyühe nebi onları. Bakın peygamber. Esselamı, selam sana olsun. Nedir selamı Dünya selamet selameti böyle. Bedensel, sağlık, her bakımdan beri dünya selameti sana olsun. Ey yühe nebiyyü, ey nebizi şan, ey yüce büyük peygamber. Ne olsun. Kim bunu diyor? Allah buna istedir. Dua bu. Haber değil buna böyle. Ve rahmetullah, Allah rahmet Allah rahmet olsun. Bu da ve bedel. Rahmetullah Allah rahmeti sana olsun. Devamlı böyle. Allah rahmeti. Rahmeti ilahi böyle. Devamlı rahmeti ilahi de. Devamlı makam Allah böyle. Bir makam makam geçişte hal değişiyor, hizli değişiyor böyle. Ve berekatı bir de Allah'ın berekatları sana olsun böyle. Bereketleri. Berekatlar çoğu geliyor buraya böyle. Yani devamı olmamış böyle. Bu da vett-i vatiye bedel bir şey böyle. Tabi o da ne oldu? Ne muhtemelen belli. Yani peygamberimizin onda aldığı makam, Aldı ruhsal zevk, malevi feyizler, neler oldu tabii? Onu bir Allah ve Resul'a da biliyor Bilemiyor bunlar. Ne oldu böylece? Şey. Şimdi Peygamber-i Samadretleri öyle makam erdi ki artık makam vardı zirveyi buldu. Her şeyi buldu artık orada. Makam buldu. Hatta Cemalullah'ı gördü. Yani Cemalullah'ı gördü orada. Yani dünyada erdi muradına. Her iş aldı orada. Ama aklında ümmeti var. Ümmet var. Ümmet, ümmet. Ya, doğdu, kapandı ümmeti dedi. Mütterim. Ölürken ümmeti, ümmeti dedi. Altın ümmeti geldi. Ne Dedi bu bu sefer Allah, Esselamu aleyna Allah'ın o senin selamın bizi olsun. Bizi kim? Bütün peygamberlere. Daha ve'ler ibadillahis salihin ibadillahis salihin Allah'ın bütün salih kulu ne kadar? Salih kulu var. Ne kadar Allah'ın salih kulu varsa iyi kulu varsa tekst olsun böyle. Hatta başka ümmetler de buna giriyor. Ölmüşleri giriyor, ondakilere giriyor, gece giriyor. Allah'ın salih kulları. Kim bunlar Allah'ın salih kulları? İbadetini yapan, az ama güzel yapan haberler. Özene özene böyle. Yusuf mesela, evine gelir, Acile bir çay canısı içer, işte arama bir çay demleyiverder. O da onda bir şey sıkılmıştı, bir umursamazdı böyle çayı da demlenmez böyle de alır kişi bakar, o mu bu şeydir? O mu bu şeydir öbür. Yine yani bir pasta böyle bir şeydir, hamur iş canısı böyle. İler bakar, işte iyi kabarmamıştır, işi pişmemiştir, katı olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Bakın Allah için bakmam tamer, ben bakamam tamer. Bir damak tadı uğruna damak buruna, çayın bile demlenme kıvamını da arıyordum, evet iyi olacak kıv kıvam olacak böyle. Meyve güzel olacak, güzel olacak böyle. Yemek güzel pişilecek böyle, kıvamda olacak pişirilebilecek. Şey Namaz ya e Allah kabul etsin. Allah mütevaz, böyle. Allah böyle. <gülüyor> Namazla böyle namaza bir özen böyle. Hatta namaza gelirken, daha, yolda davet, namaza gelirken böyle şey yaparlar. Harset Ayşe adım günü mutlu, harset Ayşe adım günü Ben diye Resulullah ile oturup konuşurken diyor, karı koca aile, bir yolda şakalaşırken diyor, ezan Allah'a deyince diyor, Peygamber'i görmez, onu görmez de böyle, ama heybetem yok. Demek ki, önce beş dakika namaz, farzları yapmak, libâti yapmak böyle. Tabi o rizikâh bunu hepsine giriyor. Aramdan sakınmak. Deyen bunu böyle söyleyince muhtemelenler, cenab başlamak üzere melekler bunu duyuyorlar konuşmaları. Dedik ya beraber, biz diyelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü. Modeller delilere hepsi bir Alem, başka alem oldu muhtemelen, gayb alemi. Kim bir ne kadar melekler, merak-ı-mukarribinler. Birim öyle melek var ki, Galatasaray'dan daha büyük yani öyle büyük melekler böyle. Ya bunu söylerler. Rabbim, Peygamberimiz orada, tabi çok geniş kapsamlı ama, peş yapmaya çalışıyorum. Üç şey verdi muhteremler. Biri, Peygamberimiz buyurdu, Ya Rabbi, bizden bir insan uzak bir yere gezmeye gidince, dönüşte evden onu eline bakıyorlar. Acaba neyle getiriyorlar? Bakıyorlar böylece. Ya Rabbi, ümmetine gidince, dünyaya gidince, onlara bir yere götüreyim ben de. Veya buyurdu, olur Habibim, Namaz. Sıkakta 50 vakit ya yani 24 saatte 50 vakit. Başka yarım bir namaz böyle. Telegram'da sevindi 50 vakit namaz çok ama yapış yok ama yapış bir şekilde. Sana müşavir böyle, baktı ümit yapamaz bunu diye bir şeyler yalvardı. 40, 30, 20, 10 derek yine alıp yalvardı bir şey Şimdi beşe ince, önce Peygamber sevindi, 24 saatte. Hepsi bir saate sıra bunun beş şekilde. Vazgeç. Yirmi saatte dünyaya, bir saat Allah iş bu şekilde. Tekrıbını yapar böyle. Ama sevinci sürmedi anda üzüldü. E elli vakti hesabı nerede? Beş şekilde, onda biri. Ümmetli hesabı azalacak şimdi. Hüzünlendi. Yani böyle de, ne vardı yazıyor? Bir ya, aşı şey, emsalih ayeti gelmesi emsal, vardı. 10 yani, birisi bile biri yok ki, İslam'da 10 katı böyle. 10'a çarp 5'i 50 Yani bakıma mesela ümmet Muhammed'de şu ümmet Muhammed elhamdülillah Allah aşkına elhamdülillah. Kim beş kılarsa mahşerde 50 vakit hesabı konacak. Bu hesabı konacak. Bir tabi peygamber orada Amener Resulü verildi muhtemelen. Amener Resulü orada böylece. Bu tabii sonradan başladığında geldi tekrar geldi, kendisine geldi. Bunda bir incelik var muhtemelen de felaklıyordu. Amener Resulü. El Resul ve Ahd için. O Resulü peygamberimiz ibadetti böyle. İmanın tamı olmuş. Efendim. Bir de Allah şükür ve ahlılması ah, için. Şimdi muhtemeler, Edo'nun okudu tabi, Tevi Maalesef Madalesef tabi, döndü, yine Siden-i Cerrah buluştu. Önce Kurus'e, o sahraya geldi oraya. Oradan Burak'a bindi, evine geldi. Ümmühani evinde kalmıştı. Yattığı yere geldi. Bu tabi kısa bir zamanda oldu bu olaylar. Yani zaman zaman olarak oldu bunlar. En yani sabah kalktı, ümmi Hanım dediğinin kızı. Sordu ya Muhammed'i rahat ettin mi bu misafir misin böyle? Dedi ki, ya Muhammed'i ben bu gece önce bunlar kulese götürüldüm, onun gökleri çıkarıldım. Anladınca dedi ki ya amcam oldu bu böyle. Ne olsun ben sevmek başkasına. İnanmazlar. Sanlı bir şey yapalı bunlar böyle. Ama sevmek üzere bu şimdi. Odan çıktı, Kabir yanına geldi, meydana geldi oraya. Ebu Cüy denilen mevlün ki ahir, denilmiyken karşıdan gördü. Oha o gece çok maliye makam aldığı için kenar çekilmiş böyle o hallerin etkisine peygamberle. O halde böyle kendi haline duruyor. O mevlün Ebu Cüy yanına geldi. Ya Muhammed, var mı Yine bir haberim daha verebilir, haber ederek böyle. Tabii söyleye gelemez. Ev bu cebe, baş bu cebe ne dedi? Önce kursa gittim, meksasında namaz kıldım, Sonra köşesine çıktım. Gelin gelin çağırıyor Gel bakalım, ne diyeyim, bakalım, bakalım Artık bu olmaz diyor bakalım ne bazıları ev bu şu anda orada. Bir ev dedi, çağıralım. O da bunu üstüne bakın, bu yalan dediştin buna bende. Halbuki be, emniyete geldiler der ki Eyvah Bekir derler böyle senere de kursa gittin mi? Gittim peki buradan ne kadar süre gidip geldi 40 e kırk gün süre bak dediler senin eneğine sahaben sahibin arkadaşı yani peygamber için gidip gelip söylüyor mümkâne kâle zâlike eğer demişse doğru dedi böyle. hadi pekir geldi muhteremler peygamber tekrar bu şekilde böyle Ebu Bekir, Sadatya Resulullah. Sadatya, Sadatya Resulullah. Evet, evet ya Resulullah'ı da böyle. Havri Bekir sonuçlarını söyledi. Eş yedü enneke Resulullah Hakkan. Havri Bekir, Ya Resulullah, inandım ki Allah'a peygamberisin böyle. Ve enneke eş yedü enneke Sıddık Hakkan. Bunu Peygamberimizde, ya Ebu Bekir, ben şahit ediyorum ki, sen de sıddıksın bunu tenbele. Sürmüyoruz motorlarından. Ve var sonra kapıya pekano, sonra Maya. Ne demek ki işimizde kürse gidenler var, meşhur gidenler var. Bunu çağırın bakalım, geçsin bakalım. Geldi bunlar böyle. Soldular şimdi meşhur afsaylı. Yeri nasıl, kapısı nasıl, camı nasıl? Tabii pekano mensur mani gitti mi? Pekano mani gitti böyle orada yani. böyle? Beden gitti mi mani gitti mi böyle? böyle. Bak bunlar bu şekilde böyle. Hemen meşhursa getirili, gözü pek getirili böylece. Yani Baktı, onu tabi ettirmekte olurlar, böyle. Yeni ima etmezler, i̇şte Şimdi muhterem cemaatimiz, bu böyle, elhamdülillah, Peygamberimizin evrensiz ve olan bir gece böyle. Ancak Peygamberi nasıl olan bir gece. Elhamdülillah, onun ümmet olduk, ve elhamdülillah, Allah bunu şahayla vesilesine inşallah muhterem böyle. İslam'a daha yakışmamıza nasıl olsun? Yani tevh edip böyle Allah yönelme. Yani göz bir yere kayamadan yöne bir taşını yapmadan böyle ruhla, gülüyle, bedenle Allah yönelme. Namun-ı iddâya kılalım inşallah. Rabbim inşallah bu yüce inşallah Mevlam İslam alemi çok garip muhtemelen İslam alemi yani yani Siyonizm başını çektiği, Hristiyan baş çektiği tabi bir güçler var bunlar, İslam düşmanları var. Ama sonunda iş değişecek muhteşemde. Allah vaadine gelecek. Bu kesin bu. Bu kesin bu şekilde. Dua edilmiş İslam halinde iştahatı var muhteşemler. Girdi elimden geldiği kadar herkesin bir yakını ölenleri var Herkese muhteşemler. Yani şu anda yatanlar mezarda. Hele bu gece onlarla bir Harmanı, bayramı onları ortaya işte Şimdi, kim bu gece okursa, önlerine bir şey okursa, gönderilirse bir şey, bir postulü melek ona geliyor, bu böyle. Hem mezara geliyor. Şimdi o postulü melek mezara yaklaştı mı, bir bakıyorlar. Acaba kime, kime geliyor bakıyorum böyle. Bakıyorlar ki işte filanlar geliyor, ona durmadan geliyor bağısına böyle. Oğlu, kızı, torunun yakınları, şunlara bu dostlara bu ne gönderiyor böyle? Kimine az bir şey geliyor? Hiç gelmeyen de bizim otelimizde. İnşallah ona unutulmamıştı ola. Allah mübarek seni girene işte zaten Fatih.